felsefenin cevabını kimse veremedi diye kimseye eleştirmez. Ama e, gerçekten de önemli noktalar var. E, felsefeyle yoğun olarak ilgilenmezden önce zannettiğim ama işin içerisinde bir süre vakit geçirdikten sonra farkına vardığım kendi deneyimlerim aslında benim aktarmaya çalışacağım. E, hani hepimiz böyle e, kitapçılarda, sahaflarda gezip dolaşırken beğendiği, alsam okusam dediği, ismini kitabın üstündeki resmin cazibesine ya da böyle yazarın vurucu, güçlü çağrışımlarına kendimizi kaptırıp aldığımız kitaplar en azından benim adıma söyleyeyim aldığım kitaplar ve ondan sonra onlarla boğuşurken böyle bir sıkıntılı bir süreç sonra zaman zaman çevirimi kötü, bazen ee, benim kafam basmıyor ya da atoy adam saçmalamış üçgeni arasında gidip gelmeler sonra onu koyma travmayı unuttuktan sonra bir başka kitapta hani e, benzer bir şeyi yaşam, e, yeniden tecrübe etme ne zaman zaman da kız işte existansiyalizm nedir diye bir kitap almıştım mesela ya, bir şeyi bitirdiğinde bakıyorum ya diğer daha olmuş gibi bu adam hani existansiyalizm anlatmış bir kitap yazmış ama anlaşılmıyor. Ee, benim e, o e, öğrenme isteği, merak, e, kitap alma, okumaya çalışma, anlayamama ve bu travmatik süreçte hani e, tekrarlarla giden sıkıntılı e, felsefiyetin kapısından içeri girme çabalarımın sonrasında sorunun ne olduğunu anlardım. Felsefede şöyle bir şey vardı. E, ortak bir dilleri yoktu felsefeci. Yani bir felsefeci özgür irade şudur derken bir başka felsefeci özgür irade o değildir budur diyordu. Ama ikisi de o farklı farklı içine doldurdukları şeye özgür irade diyordu. Yani sizin için böyle tuzaklanmış aslında kitaplar, Kelimeleri bilebilirsin ama anlamlarını asla anlayamazsın dostum. Anlaman için beni bilmen gerek diyor felsefeci. Ama seni nasıl bileceğim? Kelimeleri anlaman gerek bunun için diyor. Ve öyle bir şeyin içerisindesin. Yani Descartes için özgür irade nedir? Ee, Kekagart için nedir? Ee, Kant için nedir? Şimdi daha da sıkıntılısı bazıları için öyle bir şey de yok. Yani adam... Ee, Diyelim ki bir başka felsefecinin çok önemli bir konusuna sanki öyle şey bu dünyada yokmuş gibi davranabiliyor. Yani Hegel için ontoloji ile epistemoloji arasında böyle önemli bir fark yoktur. Bir başka felsefeci için burada kıyametler kopuyordur. Ama bu yani biz bunu hak edecek ne yaptık? onu kendini anlamamızı niçin istemiyorlar gibi bir e, soru ister istemez akla geliyor. Tabii ki böyle bir dertleri yok. Hepsi kendi çağında biriyle tartışıyor. Ee, en yakınında tartıştığı kişiye dönüp argümanlar yazıyor. Ve bilmiyorken 2000 yıl sonra ben onu alacağım ya da 500 yıl sonra okuyup anlamaya çalışacağım. Ee, dolayısıyla ortak bir kavram dili yok. Bu ciddi ciddi bir zorluk. Ee, bu zorluğu yani burada tecrübe etmek için kalem koymadık mesela ki hani buna benzer bir zorluğu beraber şey Ama, şey. <gülüyor> ee, ama <gülüyor> <gülüyor> ee, zorluğun e, şimdi ilk bu anladığımız zannettiğim sıkıntıydı. Biraz daha içine girdiğimde çünkü bende şöyle bir düşünce vardı. Ya yani özgür adet diye bir şey var. Evet. Ama felsefeciler biraz da ilginç oldukları için bunun içini farklı farklı dolduruyorlar. Hani ara beni, bul beni falan gibi böyle bunlar neşeli çocuklar gibi diye düşünmeye başlamışlar. Ama evet. yok Evet. Yavaş yavaş kendini açıyor dediğiniz <gülüyor> gibi. Yani e, sıkıntının aslında felsefecilerde iyi doğrudan kavramlarda olduğunu anladığımda o zaman felsefe yolu karartan, kapatan, anlaşılmayı engelleyen bir şey değil de bu hayatın kaosunda bize uzanmış bir el olarak görünmeye başladı. Yani demokrasi dediğimiz şeyin hani bir türü yok. Onun 5000 bin tane yemeği var patlıcan gibi. Herkes demokrasi derken farklı bir içerikte konuşabiliyor ve buradan bir anlaşmamazlık çıkabiliyor. Ama bir yandan da bir öz var sanki bunları yan yana getiren. Hani ne desen de gider gibi bir şey de değil. E, dolayısıyla e, kavramlar dediğimiz. Yani işte vicdan, adalet, patates, kalem, felsefe, mühendislik falan gibi şeylerden bahsederken hep kavramları kullanıyoruz. Kavramlar bir sesle, bir yazıyla, bir işaretle pek çok şey anlatmaya çalışıyor. İlle yazı ses olmak zorunda değil. Şu hareketin mesela deli anlamına gelebilmesi gibi. Bir kavramı imlemesi gibi. Dolayısıyla e, felsefenin zorluğunu önce, e, felsefecilerin kavramların içini farklı doldurmasıyla, daha sonra kavramların birer tane anlamı olduğunu zannetmenin, içleri, hani 40 kişi tartışıp biz bunun altını doldururuz'u zannetmenin büyük bir olduğunu, özellikle bazı kavramlar için ve e, bu şeyi hisseden, bu kaosu, bu fırtınalı düşünsel ortamı hisseden felsefecilerin bize yardım etmek için o kavramlar arasında olabilecek en makul ilişkileri kurmaya çalıştıklarını anladım ve o zaman yani felsefesiz asla olmaz, hiçbir şey artık eskisi gibi değil noktasını yaratan bir kırılma anı. Ee, kavramlar hayatın içerisinde hem farklı farklı dolduruyor bu içeriklere sahipler bir de hareket halindeler. Yani efendi kavramının düşünün geçmişte ne kadar böyle yüksek sınıfı anlatmak için kullanıldığını ama şimdi daha e, böyle harcalen bir e, sıfat olduğunu ya da serbest başı bağlı demek iken bugün tam tersi bir anlama yani başı bağlı olmayan ee, özgür olan anlamına gelebildiği gibi e, siz bunu madde içinde kullanabilirsiniz. Yani i̇lle böyle özgürlük falan gibi kavramların yolculuğu yok. Bunlar hem belirli bir içeriyorlar hem hareket halindeler. İyice karışık. Allah'tan biz gündelik hayatta böyle sıkıntılar yaşamıyoruz. Çünkü o kuşak, o grup, o alt topluluk, o alt kültür, iyi kötü birbiriyle kavga edecek kadar kavramlarda ortaklaşmaya sahipler. Ya da çok umurlarında, yani aynı kelimeleri söyleyerek bir şeyler yapabiliyorlar, bir devingenlik içindeler. Ee, burada bir, e, buradan bir felsefe tanımına gidilebiliyor. Benim doğrudan en çok katıldığım felsefe tanımı değil ama, Meşru bir felsefe tanımı var burada. Russell, Bertrand Russell'ın söylediği felsefe kavramların sınırlarını çizmeye çalışmaktır. Hani böyle kavram işçisi, yani adalet ve hakkaniyetin arasındaki bir sınır var mı? Bunlar kesişir mi? Ya da özgürlük derken özgürlük nedir? falan gibi. Hani böyle bir kavramlar üzerine çalışan bir disiplin olarak sunuluyor. Dolayısıyla ee, bir benim de kısmen katıldığım ama tam beni ifade etmeyen bir ee, kavram işçiliği ama biraz zanatkarlık gibi yani kılı kırk yararak bunları üzerinde uğraşıp bu konuda kavramlar konusunda derinleşen insanlar. Ancak benim şöyle ufak bir kafamda e, bu tanımın içerisine sığmayan bir nokta var. O da felsefe her kavramı dert edinmiyor. Felsefenin odaklandığı şeyin de ayrı bir özelliği var. Yani mesela saat kaç sorusuyla çok ilgilenmiyor felsefe. Ama zaman nedir sorusuyla ilgileniyor. İki kere, iki, kaç ederle de çok ilgilenmiyor. Hı. Ama mesela evet sayılar, rakamlar nedir? Bunlar varlar mı? Bunlar ciddi şekilde ilgileniyor. <gülüyor> Demek ki felsefenin ilgilendiği sorular üzerine şöyle diyelim hangi kavramlar? <gülüyor> ama iyi kötü bir kavram işçiliği olduğunu kabul ediyorum. Yani böyle bir yönü var. <gülüyor> ee, şimdi bazı kavramlar ama çok tuhaf. Yani mesela özgürlük nedir deseniz, bunun adalet nedir deseniz ilgileniyor. Sonra şöyle bir <gülüyor> bu konu üzerinde bir şeyler öğrendikçe, okudukça şunu anlamaya başladım. Ee, bu arada şu kitap da bana çok faydalı oldu. Her şey ne anlama geliyor diye incecik bir kitap var. <gülüyor> Yazarın ismi şu an aklıma gelmedi ama nagel. Nagel. Vatlazit olmayın diye. Bir, e, <gülüyor> gayet hani, e, kalibreli bir felsefeci. ...en basit sorulara cevap vermeye çalıştığı böyle ince bir kitap yazmış ve e, çok hoş. E, hangi kavramlarla ilgileniyor felsefe sorusunda kalmıştık? E, burada şöyle bir metafor, bir hikayeleştirmeyle derdimi anlatmaya çalışacağım. Şimdi sizin diyelim bir tane soru var. Soru şu. Bir kalem ne yapar? Bu sorunun cevabını anlamak istiyorsunuz ve farklı disiplinler var. Düşünün hepsi burada tezgah açılmış. İşte e, hat sanatçılarından, matematikçilere, astrofizikçilerden, hukukçulara bir sürü bizim bilim dünyamızda, düşünce dünyamızda ne kadar disiplin varsa hepsi burada var. Şimdi ben kalem ne yapar diye sorduğumda ikinci masada yazı yazar diyorlar ve beni tatmin ediyor tamam diyor. Aklıma başka bir soru geliyor, gene soruyorum. Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji disiplini diyor ki, şöyle olacak, şu olasın. Ama bazı sorular var ki, ben bu soruları, bu disiplinlere tek tek gidip gösterdiğimde hepsi bilmiyoruz. Hatta belki de anlamıyoruz bile. Ha o mu, biz onu hep varsaymıştık falan diyorlar. Örneğin, rakam nedir sorusunu Sizce matematik disiplini matematiğin sınırları içinde kalmak kaydıyla cevaplayabilir mi? Hani belki yediremez kendine bir matematikçi rakam nedir sorusuna hani doyurucu bir cevap verememeyi. Ama bir şeyler söylese bile arkasında durabileceği gerekçeli bir cevap veremez. Çünkü o onun için oldu. Yani şöyle zorlasanız, biz yoksak mesela, hiç insan yok, pi var mı deseniz, tabii var falan diye hemen başlayamaz. Bir afallama ve hani neyle e, karşı karşıyayım diye. Bu konu üzerine o an düşünebilir. Bir şey de söyleyebilir ama matematikçi kimliğinin dışında bir iş yapıyordur o sırada. Daha rahatsız edici bir şey söyleyeceğim şimdi. Siz bir hukukçuya... İsterse hukuk profesörlerinin profesörü olsun. Adalet nedir diye sorsanız. Çok ağır bir şey yani buna. Bir cevap veremeyeceğini düşünüyor musunuz? İyi cevap ama hani arkasında durabileceği cevap. Tabii ki deyip başlayabileceği bir konuşma. Veremez. O adalet diye bir şeyi varsayar. Ya da siz Greenwich'teki Greenwich'i CEO'suna, hani dünya saatlerinin ne ayarlama <gülüyor> ensizcisi olsun. Ee, ya da başka bir böyle bir yer varsa gidip yani what is the time deseniz söyler. Ama pardon, what time is it deseniz, saat kaç deseniz söyler ama zaman nedir diye sorduğunuzda şuurlu biri ise cevap vermemeye çalışır. <gülüyor> Bazı sorular farklı. Şimdi bu sorular neden farklı? Bu soruların farkıyla ilgili gelin çok güzel bir cevabı var. Nagel diyor ki bunlar referans sorular. Yani bir referans sistem var. O referans sistemi kendisinin... Mesela zaman bir referans sistemi. Zaman referans sisteminde saat kaç konuşulur? Matematiksel varlıkların olduğu bir sistem, bir referans sistemi. Diyelim burada hesap kitap yapalım. Böyle bu hani kendi e, mantığı, kendi e, hareket alanı, kendi kuralları olan bir dünya. Bu dünyanın içerisinde bu referans sisteminde bir şeyler yapabilirsiniz. Adalet diye bir şeyin önce var olduğunu bilmek, tanımlamak, ondan sonra bununla iş yapmak. İşte bir hukuk Dünyasının size pencerelerini açar. Ama referans sistemlerini tartışabilmek için onları içine alan başka bir referans sistemine ihtiyacınız vardır. Mesela saat bir zaman ölçüsüdür. Peki zaman kimin nesidir? Onu neye referan edeyim? eskiden şöyle yapılmış. Mekana refere edilmiş. Harekete refere edilmiş. Yani bir edilmiş. Bir kerteniz ver bana onu konuşayım. Ama hiçbir hareket alanı olmadığında, referans olmadığında konuşulamıyor. Dolayısıyla bazı sorular bizim üzerinde konuşup, düşünüp yaşadığımız dünyanın e, konuşma kurallarını, düşünme kurallarını ee, ilgilendiren kerteriz noktaları ile ilgili. O yüzden o sorulara böyle cevap vermekte sıkıntı var. Ee, Agustin var, Orta büyük felsefecilerinden bir tanesi. Diyor ki, zamanın ne olduğunu bana sormasalar diyor, bildiğimden emin olduğunu söyleyebilirim diyor. Ta ki bu soru bana sorulana kadar diyor, bilip bilmediğimin farkında değilim sorulduğu andan itibaren bilmediğinizi fark edip öyle çok kötü bir şey hissediyorsunuz. Hani zamanın ne olduğunu bilmiyorsunuz ama saatlerin geri alınıp alınmaması konusunda 10 gün konuşabiliyorsunuz. <gülüyor> hani bütün işiniz gücü saat ama zaman, zamanı bilmiyorsunuz. Böyle bir hani e, ayağınızın altından halıların çekildiğini düşündüğünüz bir e, nokta. Şimdi ben bu gelin referanslı tanımını çok sıcak buldum. Kendimdeki deneyimlerle de böyle örtüsü işte ben bunu diyemediğim şeyi demiş gibi hissedim. Ve şöyle bir felsefe tanımına doğru daha doğrusu bunu biraz daha popülerize eden bir tanım belki. Şöyle düşünün. Şimdi e, bazı sorular var. Bu sorular ee, bir ebeveyni olmayan sorular. Annesiz, babasız ve bunlar cami avlusuna bırakılıyorlar. Çünkü bunu hiç kimse alıp bir şey yapamıyor bunlardan. Bu e, sorular e, tehlikeli de bulunuyor. Yani çok bunlar üzere düşünme falan diyor. Gerçekten eğer yani istiyorsan düşün, karışık şeyler diyor. Tek cevabı zaten yok. Gündelik hayatta da karşımıza çıkmıyor üstelik. Yani kimse kimseye zaman nedir Süreyla falan demiyor. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir diyalog yok. Ee, yani rakamları konuşalım mı bugün şöyle bir kahve arasında diyen de yok. Ama, Ama bunları, bunları e, soklamak e, insanlara ne kazandırıyor? Bunları sorgulamak insana şunu kazandırıyor. Bunları keşke sorgulamak zorunda kalmasak. Deli işe. Yani. Ama biz rakamlarla iş yapıyoruz ya. Şimdi bizim hayatımızın bütün zahiciliği bunların elinde. Yani birileri size gelip dese ki hani ee bugün kaç pindireyle kazandın dese ve bu sohbeti şuurlu bir Yüz bin kişi bir süre yapsa bir süre sonra Pintrella'lar hayatımızın bir parçası olacak. Bitcoinler bir zaman olmaya çalıştığı gibi. Yani yaşadığımız hayatın içindeki kavramlar e, bunlar sahte olabilir. Aynı şeyi anlatan üç kavram olabilir. Ya da bunlar hani e, ne diyelim? Sizin olmayabilir, bir genetik test yapmak gibi bir şey. Çok hani metaforun yüzü sürdüğüne <gülüyor> devam ediyor. Şimdi, e, hiç kimsenin sahiplenmediği sorulara bunlar çünkü hiç kimse benimdir deyip almıyor. 70 tane disiplin var, bunlar hadi cami avlusuna da bırakılmış felseferin avlusuna bırakılmış çocuk. Yani birileri getiriyor ya yani bize koy, vermişler ama hani zaman nedir diye bu bizim gibi ilgi değil ki, kardeşim diyor, bunu götürüyor oraya bırakıyor. Bu sorulara felsefe ne yapıyor? İşin en e, belki de kritik noktası bu. Felsefe bu tür sorulara cevap vermeye çalışıyor. Cevap vermeye çalışırken de çok eski halen de yürürlükte olan bir yöntemi kullanıyor. Çok yalın bir yöntem, gayet organik bir yöntem. O da rasyonel cevap vermeye çalışıyor. Deney yapıyor mu felsefe? Yapmıyor. Yani düşünce deneyleri diye bir şeyler var onun içinde ama o da yine bir akıl oyunları, bir rasyonalizasyon provaları gibi kitap yapıyor mu matematik gibi? Yapmıyor. Çünkü on, onların ötesinde başka bir yerdeyiz. Onların referans sistemleri, onlar dediğimiz de her şey. Yani e, siz altta kuklaları oynadığı yerden sıkılıp üst kata çıkıyorsunuz ve iplerin nerelere bağlandığıyla ilgilenmeye başlıyorsunuz. Kimin nasıl oynattığını, hangi ipin boşta olduğunu. Ondan sonra aşağıdaki o renkli dünya size çok sıkıcı gelmeye başlıyor. Çünkü onun sahiciliğine dair e, artık e, ciddi bir kuşkunuz var. Dolayısıyla yukarıdaki tozlu e, ipler ve e, oynatıcılar dünyası aşağıdaki neonlu aydınlıktan daha keyifli bir hal alıyor. Çünkü o aşağı yukarıdaki referans sistemiyle çalışıyor. O yüzden de o yukarının dünyasının dili e, başka bir dil ama e, konunun önemini anlarsanız öğrenmeye ve üzerinde çalışmaya değecek kadar gerçek. Yani, yani anlatılan senin hikayendir diyor Marx kapitalde. Ondan da gerçek. En iyisi Sokrates'in dediğini dinlemek. Yani gözden geçirilmemiş bir hayat yaşanmaya değmez diyor Sokrates'in. Burada gördükleriniz değil, yukarıda oynatanlar ya da öyle bir kontro teorisi gibi değil. E, kavramlar kavramları da oynatıyor olabilir. Yani düşünebileceğiniz daha karmaşık şeyler de kurabilirsiniz. Ama e, başka bir yerde başka işler dönüyor olduğu kesin. Dolayısıyla ben felsefe tanımına döneyim. Felsefenin avlusuna bırakılmış sahipsiz sorulara gerekçeli cevaplar vermek diyorum felsefeye. Yani öyle bana göre şöyle falan gibi cevap da olmuyor. Yani zaman nedir? Zaman mor bir kuştur uçan ufkunuzda gibi şiirsel bir cevap da değil. Gerekçe. Hani niye öyle dedin? İçimden öyle geldi. Olmuyor. Otur diyor felsef. <gülüyor> e, zamanın ne olduğuna dair, gerekçe derken, gerekçe nasıl bir gerekçe? Onun da ayrı bir işçiliği var. Gerekçenin iyisi, gerekçenin kötüsü. Farklı yerde nasıl ince bir şey var. Peki, bu cevapları verirken... Çok kesin konuşuyor mu felsefe? Hep böyle çok kesin şeyler söylüyor mu? Söyleniyor. Bazen de çok kesin konuşuyor. Çünkü felsefe ne zaman kesin, ne zaman daha az kesin konuşacağını da konuşuyor. Yani düşünün ki elinizde öyle bir fotoğraf makinesi var ki her şeyi manuel, manuel, manuel, manuel, manuel... Neredeyse bir fotoğraf çekmeden önce yeni bir fotoğraf makinesi yapmanızı gerektirecek kadar manuel. Yani mesela bazı yerde mantıksal kesinlik diye bir şey kullanıyor. Bazı yerde metafizik kesinlik arıyor. Bazı yerde olgusal kesinlik arıyor. Şimdi konu eğer hiç şey kaldırmayacak bir konuysa sıfır hata bir işse, Mesela cogito ergo sum diyebildiğiniz Descartes'ın eee o düşünüyorum öyleyse varım argümanı e, nasıl bir argüman? Bütün Descartes'yen felsefeyi Descartes'ın üzerine oturtduğu argüman. Orada diyor bu argüman diyor metafizik sorgulatı ister diyor metafizik kesinlik. Aksini düşünmeyi bile beceremeyeceğin düzeyde bir kesinlik. Ondan sonra yani yüzde elli beşe kadar, yüzde elli bire kadar olan kesinlik idare edebilir daha ileri aşamalarda. Ama ilk taşı oturduğu yerde kesinliğin de ayarını yapıyor. Rasyonelizasyonun yani neyin rasyonel olduğunun ayarı, hangi kesinlikte çalışacağınızın ayarı, yapmaya çalıştığınız, incelemeye çalıştığınız konunun istediği diğer ayarlar. Bütün bunları yaparak siz bir konuya giriyorsunuz. Ve o konuda e, o konuyla ilgili tanımlarınızın değişmesi başka şeyleri çok çok etkiliyor. Dolayısıyla ben aslında ilk kötü bir çerçeve kendimce sundum. Bazı sorular var bu soruları kimse görmek, duymak bile istemiyor. E, bunlara hani belki ceviz kabuğu gibi programlarda bir yanıtlar veriliyor böyle uydurmasyon ama Samimi arkasında durulacak cevaplar vermek için felsefi bir çaba gerekiyor. Her zaman felsefeci gerekmiyor. Felsefi çabayı gösteren fizikçi de olabilir. Mesela Thomas Kuhn diye bir adam var. Kendisi fizikçi ama madde nedir sorusunu fiziğin ötesinde tartışırken bambaşka şeyler buluyor. Burada felsefe derken felsefeci demiyorum. Çünkü felsefeci ne zaman ortaya çıkacağı bilinmeyen bu soruların peşine düşmüş insan. Onun için Avrupa ülkelerinde tüm branşlarda felsefe okutuyorlar. Evet. Ama felsefe öyle namussuz ki yani, okutsam iyi, okutulmasam iyi diye de konuşur. Yani ona hiçbir şekilde arkanızı dönemeyeceğiniz kadar ee, şey hani belki Orta Doğu'da Nadas'a bırakılmış felsefeye gebe bir toprakça çok inanmadan söylüyorum bunu ama Hani e, böyle bir esnekliği de e, aklımızda bulunduralım. Şimdi ben bu söylediklerimi daha gerekçeli kılmak için şöyle bir şey söyleyeceğim. E, hani işler yukarıda dönüyor demiştim ya. İşler yukarıda öylesine dönüyor ki. Mesela aşağıda bilim bu arada nerede sizce? Alt kattaki dünyasında mı? Yukarıda mı? kaynatın. <gülüyor> de aşağı taraftan. de o da mesela bilim adamına sorsanız doğru nedir diye deseniz doğru işte der. Yani bir şey doğru mu? Doğru. Doğruyu nasıl anlıyorsun? İşte böyle yapıyor. Şöyle yapıyor. Yani ustasından, hocasından, kitabından ne gördüyse. Şimdi yukarıda doğrunun ayarlarını biri değiştiriyor. Aşağıdaki bunlara veriyor o yeni doğru modülünü alıyor, onda böyle bir şeyler yapıyor. Yani bilim adamı, yaratıcı değil demiyorum, aşağıda bir sürü yaratıcı insan var. Sadece kendisi defaultları olan bir üretici, yaratıcı. Yani bu kuklalarla çok afalmayın. almayın, onlar da bir şey yapıyorlar. Sadece ne yaptıklarını her zaman onlardan bilmelerini beklemeyin. Mesela eski tekabüriyetçi, denk düşmeci doğruluk teorisi yerine, yani ne diyorduk ona, verifikasyon yerine, doğruluğun kriteri bu olmasın da doğruluğun kriteri coherence olsun, yani uygunluk olsun Abi böyle bir geçiş, yukarıda birileri toplanıyor bir günde o olmuyor. İyi ama bir geçiş oluyor. Biz şimdi uygunlukçuyuz. Yani. <gülüyor> Kimse artık verifikasyonda çok fazla iş yapmıyor. Yani biraz bu işten anlayanlar onun ne e, tür problemler yaratabileceğini biliyor. Büyük resme, yeni bir fikir, eski resme uyuyor mu, uyumuyor mu gibi şeyler. Bazen ikisinin karmaşaları. Belki yarın öbür başka bir doğruluk modeline doğru gidecek. Yani dikkatinizi çekmek istediğim şey şu. Üzerinde oynanan kavram doğru, neye doğru neye yanlış derken ki o şey doğrulukla oynuyor. Tutarlık mı? Efendim? Tutarlık. Tutarlık da denilebilir ama şimdi bakın denilebilir doğruluk gibi. Hani ya elimizde olsa sağlam bir şekilde çok iyi olur diyebileceğimiz bir kavram hakkında bile gerek, gerekçeli dedikodu yapıyor birileri. Şey. Çok ağır. Yani üffetiyle oynuyor çok büyük kavramları. Şimdi bu işin kendisi gıcıklığına yapılan bir iş ne değil? Bunlar zaten gevşekler, oynaklar, sallanan dişler bunlar. Bunları alıp bunlar üzerine çalışan kişiler var. Ve ee, ee, bu bu ee, Hani doğru buldum buldum e, demekten daha da belki bazen kritik olabiliyor. <gülüyor> e, yani düşünün ki Arşimet e, evreka evreka diye çıkmış karşısında da bir sırf hani şu sohbet için bir felsefeci çıksa, ne yaptığın dediğinde e, buldum dese Arşimet, ne buldun? İşte suyu kaldırmak kuvveti buldum. Doğru mu bu söylediğin? Evet doğru. Peki doğru ne desin Arşivet'e? Ya canımı sıkmak için hani böyle bir günde bile karşıma çıktın ya pes der. Çünkü Arşimet doğru ne olduğunu bilmez. Doğru der. O işte su kendisi kadar bir şey kaldırdı. O ona denk düştü falan. Buradan bir işe yarar bir şey çıktı. Doğruyu da hep buna doğru dedikleri için. O da doğru dedi. Ee, dolayısıyla Bunlarda sadece felsefe var ve sadece rasyonelizasyonla iş yapıyor. Zaman zaman bilime benzetip, bilimle felsefe aslında bilimsel bir felsefe falan gibi hayaller de kurdurtan bize ikisinin de rasyonelizasyonla çalışması. Ama tabi bilimde deney, matematikte hesap, kitap var. Felsefe bunların kullanılamadığı bir şeyde çalışıyor. Yükseklikte ya da devrilikte çalışıyor. Aklıma gelen benim e, felsefe ve felsefe sorusu üzerine e, bunlar var. Ama bunların doğmasının nedeni de felsefedir. Birinin doğmasının nedeni nedeni. Yani bu anlattıklarınız evet sonucu doğruluk nedir? Veya hani sonuç bulunmayan bir takım şeyler zaman nedir ama insanlar bunları düşünerek hı hı. E, zihinlerini ve beyinlerini çalıştırıyorlar evet. yani başka şeyler de bulabilir En ama. azından söylediğiniz kesinlikle doğru ama sen bundan bile öte şeyler de söylenebilir Çünkü burada bir e, yani oyun kurucu bir akıl Aslında oluşuyor bizim, bizim olan kadar. akıl yani akıl Evrenin kâhülatı ve kozmozu ben i̇şte ben, düşünüyorum? Ben ne diyorum? Mi? Öyle mi yani bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim. Rasyonel bir varlık, düşünen, akıl yürüten, muhakeme yapan bir varlığın e, herhalde ilk ve hep devam edecek eylemlerinden bir tanesi felsefe. Evet, onun için felsefeyi istemiyorum. Bazı, bazı bilimlerin başına gelen yani felsefeyi nasıl bakıyorsunuz? Yani böyle matematik, felsefene, felsefene... matematik felsefesi gibi mi? Ya. Matematik felsefesi matematik değil, felsefe ve aslında her disiplin kendi felsefesiyle ilgilenmeye hızleniyor. <gülüyor> yani felsefesi. matematiksel kavramların, diyelim bir matematik bölümünde matematik felsefesi derse var ya da olmalı ama bu insanların çok odaklandığı bir ders olduğunu zannetmiyorum varsada hani bu şişirilen ders olma statüsünde çünkü e, bu şu çarpıcı mesaj hani e, bütün bu matematik oyunu ya da matematik dili felsefi tartışmalarla oluşmuş ve değiştirilebilir bir şey olduğu çarpıcı görüşünü vermek zor. Çünkü onlar bire, piye, e rakamına bunlara inanıyorlar. Bambaşka bir yerden geliyorlar. Yani pi diye bir şey var işte. Yani şimdi yani ben olsam ben varken var mı yok mu falan diye kaptırıp gidebilir oradan ama gitmiyor oraya. Ama biyoloji felsefesi, tıp felsefesi, matematik felsefesi, fizik felsefesi tabii ki var ve çok güzel. Biraz o kullandığı metafor çok hoşuma bitti. Kutlalar meselesi. Evet. Burada kutlaları oynatan o var. Bir evet. anlamda bir hakikat meselesi evet. var. Burada bir hakikat arayışı. Gibi. Hı hı. Onun hani işçilik derken o gerekçelendirmenin bu işçiliği oluştan en temel şey olduğunu görüyoruz, kavram olduğunu görüyoruz. Evet. Nedir o gereçlendirmedeki ölçük sence? Çünkü de dövizim benim çok hoşuma giden bir tanımı var. Kavram diyor. <gülüyor> yani burada o yaratıcılık olayı işçiliğin gerekçelendirmesindeki farklılıklardan kaynaklanıyor gibi. Yani neye göre o evet. şey hakikati bir anlamda temsil eden bir şeye kavrama dönüşüyor. <gülüyor> e, kabul edilebilir bir noktaya taşınıyor. Neye göre hani kalp kutsamlama bir var. Kudanan ana yöntem bu. Ama sonuçta bazı şeyler yukarıda vardığını koruyorlar ve bize ortada dönen oyunun arkasındaki hakikati gerçeği görmenize yardımcı oluyorlar diye ben çeviriyorum. Şey Seni göstermek evet. Yani bu anlamda gerekçelendirme... Gerekçelendirme noktası tabii çok kritik. Bilimde de. Biz bunu biliyoruz aslında. Yani ağırlıklı olarak bir pozitif bilimin içerisinde olan insanlar için. Bir şey daha söyleyeceğim, pardon. Yani öldü, metafizik öldü denilen bir döneminde bir yüzyılda yaşıyoruz. Yani bir bilimle gerekçelendirilen var. Bir de bu metafizikle gerek, gerekçelendiren bir şey var. Bir de bunu da biraz açarsan... Tabii, benim memnuniyetle becerebildiğim kadarıyla. Şimdi... Ee, biz şeyi biliyoruz, gerekçelendirmenin ne menem bir şey olduğunu, kıymetini, bunu hafı alamayacak bir riskinin içindeyiz. Çünkü yani <gülüyor> iyi gerekçelerle yaşanıyor, kötü gerekçelerle ölüyor. Gerekçeler ee, rasyonel olmadan. Şimdi ben rasyonel dediğimde bundan herkesin özellikle içinde bulunduğumuz toplumda bir gıcık olası geliyor. Hani rasyonelse ben buna dur bir mesafe koyayım. Gibi bir halini O yüzden rasyonel yerine onun kendi dilimizdeki biraz eski de olsa ee, bir başka karşılığı var. Akli ya da daha eskiye gitsek makul, makul kelimeler. Ya yani, ussal da diyebilirdim ama ussal kelimesi kendini anlatmaktan aciz. O yüzden. Hani sevdiğim makul için mi? değil ama bu yaptığım makul mü falan dediğimizde herkes birbirinden rasyonelite istiyor. Makul da akıl. aynı kökten geliyor Arapçada. zaten yani aynı çekimimiz. Makul. Yani zaten eski e, felsefeciler makul kullanıyor. Şey, İbni sinyalarda falan. Makul olan. Hani makul makul şey yapacağız. İşin içerisine uhrevi şeyler, mistik şeyler falan hani katmıyor. Örneğin şöyle bir tartışmaya hatırlıyor musunuz? Çok pardon. Ee, i̇şte şizofreninin e, tedavisinde e, pardon yanlışım varsa güzel kimlerinin olması en azından bilinolardır. Ee, şizofreninin arka planında yani agent olarak bu işi yapan şey olarak cinlerin olduğuna dair bir makale yazılmıştı Türkiye'de. Şimdi e, bu açıklama eee bu bir gerekçe mi? Gerekçe. Ama çok makul bir gerekçe değil. Çok teste açık bir gerekçe değil. Ee, hani bu gerekçe e, insanın yüzünde tefessüm uyandıracak bir e, gerekçe. Fakat bu makaleyi ciddiye alıp eleştiren akli bir cevap var. Diyor ki, bu makaleyi eleştiren makalenin yazarları, şizofreniye karşı kullandığımız antipsikotikler acaba doğrudan şizofreniye mi etkiliyor? Yoksa önce cinleri etkiliyor mu? Yani herhalde etkiliyor. Yani bunu test etmeyi düşündünüz mü? Diye. Şimdi bu akli. Öyle o kadar akli ki senin söylediğin en saçma şeyini de ciddiye alabilirim ama ortada da bir başka hakikat var. Antipsikotikler işte diyelim halüsinasyonları azaltıyor, şunu bunu yapıyor. Mekanizma konusunda ne düşünüyor? Ee, makul böyle bir şey. Bizim hayatımızda bu çok var. Hani başka ee, daha böyle hani modern düşünceye itiraz için çırpınan yerlerde konuşurken bu noktaya daha çok odaklanıyorum ama hani biz biliyoruz ateş ne zaman düşürülürse diye. Ya da bu değiştiğinde gocunmuyoruz. Eskiden 37.5 dereceydi, şimdi 38.5 diyorsunuz. Olmaz kardeşim bu. Karar verin demiyoruz. Diyoruz ki yeni verilerin ışığında yeni verilerin ışığında niye karar veriyoruz? Çünkü makul olduğunu. Biz mesela kanıta dayalı diyoruz. Bunun arkasında daha iyi bir kanıt var diyoruz bu tedavidi ya da bu yaklaşımı. Daha iyi bir kanıtın olduğu şeyi niye seçiyoruz? Çünkü daha makul. Ya makul kendisi telaffuz edilmeyen yani arka planda fısıldanan bir kelime aslında. Şimdi eee Bilim bu makulü bulmak için deney yapıyor, hesap yapıyor, bir sürü şeyler yapıyor. Felsefe referans üzerine konuştuğu için bunları yapamıyor. Orada bunlar yok. Orada oturup kavramlar üzerine belli yaklaşımlar, belli düşünsel araçlar, belli düşünsel tekniklerle bir şeyler söylenebilir daha böyle ee, şey işi. Yani çok faydalı, çok pratik bir iş ama gördüğünüzde yarattığı etki şu. Yani şişenin içinde böyle gemi yapan adamlar vardır ya uzun cımbızlarıyla tuhaf tuhaf. Hani 3 saati mesela küçük bayrak direğini takmak kuruyor. Ona benziyor uzaktan. Ama ee, yapılan işin kendisi samimi bir çabaysa bir de şöyle bir şey var tabii akıllı gösteriyor yani felsefe dediğinde bir alanı da bir iş olduğu için yani her felsefe denildiğinde her felsefi konuşma denildiğinde içinde de felsefe olmak zorunda değil kendi deneyimlerim falan bir rüya gördüm diye de başlayabiliyor ya da e, yani Rabbim işte kliblo dedi diye de hikayeler oluyor yani arkasında her felsefe dendiğinde rasyonel akıl yürütme ve ee böyle gerekçeli konuşma yok. Ama felsefe bu. Yani antik Yunan'dan bugüne kadar gelen ana akım bu. Ben sizi dinlerken bana çalıştırdığı kimi şeyler oldu. Onları da biraz not almaya çalıştım ama artık soruya mı dönüşür yoksa katkı olarak mı kalı bilmiyorum. Güzel. Şöyle başlayayım istiyorum. Şimdi akıl İnsanın yetilerinden biri. Bunu biliyoruz. Yeti. Hı hı. Bu yetinin hiç kullanılmama durumu var. Belli bir ölçüde kullanılma durumu var. Bir de aşırı kullanılma durumu var. Hı hı. Aklıma Kant'ın sabahın eleştirisine girerken ön sözde bahsettiği, hatta en başta söylediği şey geldi. İnsan aklı cevabını veremeyeceği bir takım soruları doğasından kaynaklanan bir zorunlulukla sormak zorundadır. Yani öyle bir e, zorunluluk ki bu nihayetinde öyle bir noktaya geliyor ki Kant da bunları zaten ortaya koyuyor işte bir takım antinomiler, paradojizmler şeklinde <gülüyor> akıl kendini durduramıyor. İşte bu bende şu çağrışımı yaptı. Acaba <gülüyor> felsefe dediğimiz o kuklalardan tavan arasına çıkma yolculuğu acaba daha da gidilebilecek ve daha yukarı çıkıldığında, uzay noktasına çıkıldığında kendimize ya buraya aslında çıkmamamız gerekiyordu. ...diyeceğimiz bir noktaya giden bir basamak olabilir mi? Yani mesela Aristoteles'in şeyinde biliyorsunuz ki etiğinde şöyle bir şey vardır. Her yetinin veya duygunun ne çok az olması ne çok fazla olması ama ortada olması gibi. Acaba akıl da çok gittiğinde felsefe yolunda giderken bunda da biraz dikkatli mi olmalıyız? Yani Anlatabiliyor muyum acaba? Söylediğiniz çok akıllıca diye. Evet. <gülüyor> yani şimdi bütün yapılan hareket akla karşı yapılan hareketler de buradan çıkıyor. Dolayısıyla e, orada durmak gerek diye ne de e, eğer şöyle demiyorsanız, e, yani benim babaannem yıldıznameye baktı, sen çok düşünüyormuşsun, düşünme demiyorsanız, söylediğinizi ben gayet e, kıymetli buluyorum yani e, işin içerisine yani e, akıl neden hoşlanmaz ya da felsefeyi de işin içine de hoşlanmaz kendinden menkul, tekrarlanamayan bireysel deneyimlerin getirdiği o hani mistik havada. E, havadan Şimdi orada boğuluruz çünkü dolayısıyla en üst kata çık diyene de orada dur diyene de e, e, hepsine Direkçelerini dinleyip şey diyebiliriz. Ama bir kere kafadan güzel. Hepsi çünkü belli bir akıl yürütmenin eseri. Yanlış olsa da güzel. Çünkü zaten sınır doğruyla yanlış arasında değil. Rasyonel düşünceyle rasyonel olmayan arasında. Yani o kadar eşelene eşelene elinde sonunda şeyi bulur. Biri kata çıkar, biri çıkmaz, öbürü olur. Bir şeyler olur yani orada, öbür tarafta olmuyor. Şimdi de felsefeye hani arkanızı dönmeyin diyorum ya. Felsefe o üst katta durmayıp bunun konuşanlar ne yapıyor bakayım deyip onun üstüne bir kat da kuruyor. Yani bu özelliğine refleksif, kendi üzerine düşünebilen bir disiplin. Yani felsefenin reklamını yapayım diye demiyorum. Böyle bir düşünme şekli var. Bu da felsefe demişler. Ta tepeye kadar çıkacağını inanmıyorum. Evet yani ama işte ikinci derece düşünme. Yani şöyle ee, bir... Adalet üzerine düşünmek nasıl bir şeydir diye bu konu üzerine düşünmeyi diyebilirsiniz. Kaçak. Kaçak. Ama e, hani bunda da biz, biz en azından bizim sınırlarımız olduğunu düşünüyorum. Başka bir şey var mıydı Şöyle eklemek daha yapmak isterim. Şimdi bu da yanlış hatırlamıyorsam Wittgenstein'in hani o son dönem dil üzerine düşüncelerinden düşünceler arasındaydı. Bir takım kavramları Tanımlamaya çalıştığımızda, çünkü kavramı anlamak için sınırlarını belirlememiz, içeriğinin ne olduğunu belirlememiz, buna bir takım örnekler verirken, ne kadar zorlandığımıza dikkat çekiyor ve çünkü işin ipin ucu kaçabiliyor, bütün ihtimalleri düşünürken, ama şunu söylüyor: bir şey gördüğümüz zaman da o olduğunu biliriz. Mesela oyun nedir diye sorduğumuzda, bir sürü satranç, işte saklamaç, hepsini düşünürüz, ortak bir bulmaya çalışırız. Ama bu kadar uğraşmak yerine bir oyun gördüğümüzde, damayı gördüğümüzde A, bu bir oyundur deriz. Şimdi bu felsefi bir şey değil yapılan şey. Yani oyun olanı ilk görüşte oyundur veya zamanı, ha işte zaten zaman bu. Doğru zaten bu. Yani önünüze doğru bir teori koyduğumda doğru nedir diye sormadan bu, bu doğru demeniz bu yani. Bu felsefi bir şey değil farkındaysanız. Zaman galiba felsefenin uzaya çıkmasını engelleyecek bir bilgelik ağırlığı gibi de Duran bizi hani en azından o tavan arasındaki o nispeten faydalı katlı durmaya. Hı. Şimdi şey, o, şey, o, şey, şey. o kitabın adı zaten felsefi soruşturmalar. Evet. Philosophical incelemeler. Dolayısıyla o felsefe. Yani bana göre de felsefe, gençlerine göre felsefenin sonu. Yani bir, bir daha, şey daha yapmayın diye. A, evet. evet. Yani evet. o. Şimdi ben e, ben bir şeyler anlatabilirim. Böyle bu anlattıklarıma meteoroloji diyebilirim. Ama benim demem kurtarmaz. Onun içinde ne olduğuna göre başkalarının ne dediği daha kıymetli olabilir. Hani e, bu bir pipo değildir de yazsanız o pipo olabilir. <gülüyor> Dolayısıyla e, yine e, üst kata çıkmayın, burada durun, işte bilgelik e, görüp de tanımak falan diyorsa arkasını doldurabiliyor e, zaten. Gene aynı şeyin ailenin, aynı topluluğun üyeleri olmaktan kurtaramıyor kendini. Ailenin hırçın çocuğu oluyor belki. <gülüyor> Buyurun. Şimdi e, PSP, Russell'ın anlamında kavramların sınırlarını çizmeye çalışmak sanki daha önce verildi kavramlar var e, gibi e, <gülüyor> anlamına geliyor. Oysa Kavramların üretilmesi veya kendisinin üretenlerin adını taşıyan kavramlar var. Çünkü idealar örneğin, Platon'a gelinceye kadar yine idealar kavramı var da Platon onun sınırını yeniden çiziyor gibi anlamadım ben. Yani Platon'un ürettiği bir kavram. Bu anlamda felsefe bazen de sınırlarını çizme değil, yeni bir kavram üretme. Çok doğru. Çoğunlukla yani, evet. kavram üretme. Örneğin e, Altızer kendisinde epistemolojik kopuş dediği kavramı e, Altızer'le birlikte, yani bu anlamda kopuş yaratan kavramlar üreten e, felsefeciler var demek. E, evet. Öyle anlıyorum. Bir de akla yönelik, aklın... E, <gülüyor> Başımıza açtığı, dünyanın başına açtığı işleri görüp de e, üst kat ta e, çıkmamak, kısacası şöyle diyeyim: Her şeye rağmen bir adım geriye gidip daha az akılla değil, tüm eleştirilere rağmen bir adım öte giderek daha çok akılla ancak baş edebilir diye düşünüyorum. Evet. Yani üst katında üst katın nereye varacaksa akıl kendi açtığı e, o belaları. Elinde başka bir araç yok, yine akılla başka bir araç olmadığı sürece. arkadaşın o felsefi sorular ilgili son bir şey söyleyecektim. Felsefi cevaplayamayacağı hiçbir soru mantıken üretemez. Soruların üretildiği bağlam aslında soru kendi içinde cevapla aynı bağlamı taşıyan mı bir özden gelir bir soru. Hı hı. Bu nedenle de felsefenin kendine cevaplayamayacağı soru sorması biraz mantıken imkansız gibi geliyor bana. Evet. Şimdi felsefe yapmaya başlamış olduk aslında. <gülüyor> evet ama orada bir soru daha var. Evet. evet yani siz de söylediniz. Felsefe okumaya başlayınca işte Tales'ten başlıyor. Günümüze kadar geliyor. Benim için günümüze gelmesi 1950'lerde bir köyemizden. Felsefe şu an siz zirveden bahsettiniz de yani 2016 yılında felsefe ne noktada? Yani çünkü her e, daha sonra gelen, kendinden öncekilerin donanımıyla bir şeyler üretip ortaya koyuyor. Kendince açıklamalar, e, işte, gerekçeler sunuyor. E, ama sanki böyle bir son 50 yıldır, yani biz mi bilmiyoruz veya yabancı mıyız, filozof yokmuş gibi, yani bitmiş her şeydi, artık üzerine bir şey konulmuyormuş İşte felsefe okumaya başladığımız zaman değil mi? Yani, Mufretüs'ten başlayıp i̇şte şeye kadar kanta gel, gelmeni yani veya Descartes'i öğrenmeden işte kanta okuyamazsın diye bir şey oluyor. Yani tarih midir? Felsefe modern bir şey midir? Yani şu an neredeyiz? Ne, ne yapmalıyız? Yani güncel felsefe nedir siz? Yani şu an bizim bütün bu birikimimiz. Bizim ne nerede tutuyor? Yani, yani da... referansları konuşanlar var hala. Evet. Yani referanslar. Referansların sayısı da üç 5 değil. Çok yukarı referanslar. Yani e, adaletti, demokrasiydi, eşitlikte yani bildiğimiz bütün çeper kavramların hepsi felsefenin şeyleri, rizom ağının parçaları. Belki daha sistematik, daha büyük, daha e, kapsayıcı, kuşatıcı söylemler yara aldı ve insanlar o tür işlere girmiyor. Belki akademik çaba e, daha düşünür, filozof, kimliğinin önüne geçti. Ama çok ilginç konularda çok güzel şeyler <gülüyor> olduğunu düşünüyorum. Zaten biraz yani o daha bizi şey. e, yani belki konuşabiliriz arada. E, son derece kışkırtıcı çok güzel alanlarda. Ama hani e, şimdi Beethovenlar Mozartlar çıkıyor mu ki aristolar şeyler çıksın gibi. Biraz şey bir cevap. Çok yani cevap gerekçeli o cevap verecek. da bence. Günümüzde felsefe, evet. sorumuz yani bu çağda neden bir kant, bir şopunu, şopun ha oldu? Niye bir dekart gibi bir şeyle yok çıkmıyor? Anladığım kadarıyla arkadaşım söylediği <gülüyor> o. yani. Ben size neden? bir şey yanıt ilk baskısını yaptığı zaman 250 tane sattı. Yani kant, bugün gördüğümüz kant <gülüyor> <standı zaten>, değil. <gülüyor> eski bir felsefe hocasının yazdığı bir kitap da Aradan geçen zaman içerisinde o kitap giderek değerini kazandı, kazandı, kazandı. Bugünden geriye baktığınızda Kant'ı şey yapıyorsunuz. Kant sokaktan geçtiği zaman kimse aa dünyanın en büyük filozofu geçiyor falan demedir. Karl Marx öldüğü zaman mezara 10 kişi geldi. Şu anda da emin olun çok büyük filozoflar var ama biraz felsefe şey meselesidir, nasıl diyelim ee, şarabın eskimesi gibidir, Ferdinand Russell'ın e, şey gibi, filozofların değeri biraz geç anlaşılır. Ee, dolayısıyla niye Kant yok diyorsunuz, emin olun Mozart yaşadığı zaman Saliheli çok daha büyük mülk isyendi, yani Mozart'ı kimse şey yapmıyordu, bunlar zaman içerisinde kazanılan, yüzyıllara dayanarak kazanılan mertebeler. O yaşadığı çağda şöyle, zavallı böyle alkolikti belki, onun gibi kanka, i̇şte obsesif, mopsesif. Hani <gülüyor> ya, abi, -Mars, Yarı deli ya, filan ablesi filan abi. bir adam ee, değil mi yani öyle kimse böyle şey olmuyor tabi çok döneminde çok ünlü olaya gelmeseler en azından akademik çağrıda ünlü olmuş birisi ama her zaman da öyle olmak zorunda değil emin olun şu anda çok.